Efendim iyi günler. Benden de iyi günler. Nasılsın Karagöz'üm? <gülüyor> i̇yi acaba sen nasılsın? Ben biraz geçmişe gittim efendim geçmişe. Geçmişe gittin iyi dönünce haber verirsin buluşuruz bir yerde. Geldim efendim geldim. Şöyle bir nostalji yapmıştım. Nostalji iyi hoş geldin. Sağ olasın. Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sormayacak mısın? ...niye gittin, nereye gittin diye ha? E şimdi sorsan her şeye burnunu sokuyorsun dersin. Sormasan aha böyle söylersin. Ben de ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi şaşırdım arkadaş. Hayır Karagöz'üm, sor ki seninle de nostalji yapalım. Ha. Eskileri iade edeyim. İyi e, e, iyi, iade madem. E, nereye gittin, niye gittin, ne zaman gittin, kiminle gittin... ...niye bana haber vermedin be adam? Efendim dur dur, yavaş yavaş biraz. Geçen gün bindim metrobüse. Ha metrobüs şu sonu büsle biten araçları komplekse sokan taşın. Allah'tan troleybüs sihirli işi. He, benim de aklıma o troleybüsler gel. Ondan daha eski de tramvaylar vardı. Rahmeti dönemde Batmanmış benim. Öyle mi? Siz Batmanlı mıydınız? Hayır, dedem Batmandı. Tamam ben de öyle diyorum batmanlı. Ya Batmanlık yapıyordu. Batmanlık. Tramvay sürüyordu cahil adam tramvay sürenine Batman derler. Ha ha tamam tamam ilahi karaközm ona Batman mı derlerdi? <Gülüyor> ya ne derler? Batman derler Batman. Yaman <gülüyor> ya bir halten bir şey olmaz. Ee, ondanmış işte ha Batman ha Batman ha <gülüyor> Batman. Ya duraklarımız onlarda değişti. Ha evet bir de sadece ihtiyarların durdukları duraklar vardı. Öyle bir durakta mı vardı Karagözüm? Ben hiç hatırlamıyorum. Yoksa sen dur dur ilahi Karagözüm hiç bir cevap yoktu. <gülüyor> Onların adı ihtiyari duraktı. Yani inecek binecek olmayınca geçilen duraklar. <gülüyor> İhtiyar Hadi ya. Öyle miydi? Ben de sadece ihtiyarlar inip biner diye o duraklar yüzünden tabana kuvvet yürürdüm. <gülüyor> Tükördün mü ve yanlış yapmışız. Neyse gözüm, geçmiş olsun. Artık telafin de yok. Ben bir de geçici duraklardan çok çektim Hacivat'ım. İki de bir değişirlerdi. Ben de yanlış yerde Bekle babam bekle. Ee, adı üstünde geçici durak. Canım onlar şimdi de var. Ya acıvat bu nostalji mi mi denen şey beniz pek sarmadı. Niye açtır şimdi durup dururken başka mevzu yok mu ya? Olsun. Torunlarına anlatacak anın olur. Kara gözüm. Ben böyle cahilim siz olmayın mı diyeceğim yani? Yok kara gözüm onurum öyle şey. Bir de saatli duraklar vardı hatırladın mı? Ha hatırladım. Başında saat olan duraklar. Gene var şimdi burada. Onlara saatli durak denmez. Belli saatlerde çalışan hatta olan duraklara denir. Ha tamam mı? şimdi hatırlatın benim orada da bir anım var saklayayım da torunlarım gülsün bari. E biz de gülseydik bari. Bak sinirlerim üstünde patlatırım ha. Aman kara gözüm, sakin ol patla tatlı konuşuyoruz şurada. İyi e, tamam zaten ok yaydan fırtlı bir kere şimdiden dişlerini gösterebilirsin tövbe tövbe. Neyse çıktım bir gün evden gittim durağa, baktım duraktaki saat başka, benimki başka. Yahu dedim koca durağın saati yanlış olacak değil ya, neyi gösteriyorsa ona ayarladım saati. Bekle babam bekle, bir saat, iki saat, tam üç saat sonra otobüs geldi. Ben de tabii şoföre çattım. şoför de bana, bir yandan da büyük altından gülüyor tıpkı senin gibi. Meğer o saatler otobüsün geliş saatini gösterirmiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pek keyfi yerine geldi gene. O gün işittiğim paparayı hayatımda tamam. Al sana Nüstadici. Sen de devam et anıları iade etmeye. Benden bu kadar arkadaşsın. Karagözüm dur dur. Ben sensiz ne yaparım burada? Sözümüze son verelim. Öylece gidelim. Efendim sohbetimiz burada son bulan. Her ne kadar sürçülü isaretlikse ettikse. Aflamak. Aflamak.